Nestağfirullah, nesta'izu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala resulillah. Esselamu aleykum sevgili kardeşlerim. İbrahim aleyhisselam devrindeydi. Komşu ülke Sedun'da bir halk türedi. Bu halk inançsızdı ve ahlaksızdı.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 Sedumlular kudurmuştu. Gözlerini ve akıllarına şehvet bürümüştü. Hicri 72'de Senin hayatına yemin olsun ki onlar sarhoşluklar içinde azgın bir haldeydiler diyor Allah Azze ve Celle. Bu idraksizlikle Lut Aleyhisselama şöyle dediler sevgili kardeşlerim. Andolsun ki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 Saygıdeğer dinleyicilerim, Sabah yakındı. Evin etrafını sarmış olan halk sabırsızdı, azgındı, hücum ettiler. Kamer suresi 37. ayette, Ant ki, Lut'un konukları olan melekleri elde etmeye kalkıştılar. Bunun üzerine gözlerini kör ettik.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 bir toplum için ibret vardır diye Hicr suresi 77 ve 78. ayette de ifade vardır. Zariyat 37'de can yakıcı azaptan korkanlar için o belde de bir işaret bıraktık buyruluyor. Taş yığını veya kokulu su, Gölü ya da azap haberleri gibi. İbret. İşaret. Lut milletinden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 İmanında sebat eden Hacer'i. Günler geçti. Cürhümilerden bir topluluk yakınlarına eğleşti. Uçmakta olan bir kuş topluluğun dikkatini çekti. Şu kuş bir suyun başında döner dolaşır. Oysa bu vadide su yoktu. İki kişi gönderdiler. Durumu kontrol ettirdiler. Gelenler Hacer'i, İsmail'i ve Zemzem'i gördüler.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 İbrahim aleyhisselam'a iman etmenin bereketiyle önce ona zevce olmuştu. Ondan sonra oğlunun annesi olmuştu. Baba bir peygamberin hanımı, evlat bir peygamberin annesi olma şerefine ayrılmıştı. Bu teslimiyetinin karşılığında